Yani birisi ben şafiiyim sözünden kastı şu ise, biliyorsunuz bunun daha önce tanımını yaptık bazı alimler de böyle olduğunu söylüyorlar zaten. Ben şafiiyim demekle ben İmam-ı Şafi'nin bütün görüşlerini olduğu gibi kabul ediyorum veya kabul ettim manasında bir teslimiyetse bu ondan reddedilir. Ya da böyle bir hanefilik gerçekten ne İmam-ı Şafii'yi böyle bir şeye davet etmiştir ne de İmam-ı Hanife. Onların yaptıkları ve çağırdıkları şeyler bizzat Kur'an ve Nas'ın kendisiydi ya da Allah Azze ve Celle'nin bana çağıranların yoluna uy dediği, Lokman suresi 15. ayette emrettiği kimselerin çağrısına icabet etmek, Taassupla değil ancak Burhan'la olur. Hatırlayınız İmam Ebu Hanife diyor ki nereden aldığımızı bilmedikçe bizim görüşümüzle amel etmek kimseye helal değildir. Dolayısıyla bu isabet ettiği konulardaydı. Peki isabet etmediği konularda? İsabet etmediği konularda İmam Ebu Hanife'ye uymak ne kadar meşrudur ya da helaldir? Kimseye helal değildir diyor. Yani İmam Ebu Hanife kendisini hak sahibi görüyor böyle yapanlar üzerine diyor ki Sen benim herhangi bir görüşümle amel edeceksen benim delilimi bilmeden bana uyman sana helal değildir. Dolayısıyla herkes kendi bir mezhebi taklit edebilir veya bir pardon bir mezhebe tabi olabilir ancak e, daha önce belirttiğimiz gibi o mezhepte hangi konuyla alakalı olursa olsun sahih bir hadis varsa o mezhebin o görüşüne daha doğrusu deliline sımsıkı sarılacak o bir, o mezhebin e, nassa ters düşen sahih hadise ters düşen bir yönü varsa onu terk edecek onu terk etmesi gerçekten bir hanefi olması gerçekten bir şafii olması gerçekten bir hanbeli veya maliki olması anlamına gelmektedir yani daha önce biz buna ölçü olarak namazı koyduk dedik ki Bir şafii namazda bakacak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani ölçü nedir? Ölçü namaz, namazı Resulullah'ın kıldığı gibi, gibi kılmaktır Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Sallu ke me ra aytumuni usalli. Demiyor. Sallu ke me hanefi. Sallu ke me salla el şafii. Veya el hambeli. Aleyhisselatü Vesselam demiyor yani. Bakın falan nasıl namaz kıldıysa öyle kılın. Şafii, hanefi nasıl kıldıysa öyle kılın. Aleyhisselatü Vesselam diyor. Sallu. Kamera aytumunu usalli. Benim nasıl namaz kıldığımı gördüyseniz öyle kılınız. Allah Azze ve Sellem başka bir hadiste diyor ki insanların namazdaki nasibi onda dokuz sekiz yedi altı beş dört bira kadar düşüyor Allah Vesselam. Niçin diyorlar ki bundan kasıt bundan kasıt kişinin namazı Resulullah Aleyhisselam'in namazı namazıyla ne kadar örtüşüyorsa nasibi o kadar olur. Yani ne kadar sünnetlere uyuyorsa o kadar ecri olur. Ne kadar bid'atler varsa o kadar ondan uzaklaşır. O halde her mezhep müntesibine düşen şey bakacak ki mesela Hanefi mezhebine mensub birisi bakacak ki kendi mezhebinde İmam Ebu de mesela Raf'i Yedeyn yok örnek veriyorum. Raf'i Yedeyn'i İmam Ebu Hanife'nin bir yanılgısı var. Dolayısıyla Efendim şahadette parmak konusunda bir yanılgısı var, elleri bağlama konusunda bir yanılgısı var ve buna benzer ki eklenen bid'atler hariç niyet meselesidir ve diğer meseleler. Dolayısıyla bakacak kendi mezhebinde isabet etmedikleri yani delil karşısında zayıf düşen görüşlerini terk edecek ve hadise sarılacak bu onun hanefi olmasının bir gereğidir. Dolayısıyla İmam dat ik hier in de hand heb. En dat ik budur. in de hand heb. En dat ik hier in de hand heb. En dat ik hier in de hand heb. En dat ik de hand heb. En dat ik hier in de hand heb. Özellikle bir insana istediğiniz kadar hadis okuyun. İstediğiniz kadar ayet okuyun. Eğer onda cehalet varsa, sizin hadis veya ayet sözünüzü, az önce taklit şeytanını örnek verirken dedim ki, hemen şeytan ona gelir der ki ne? Sen bugüne kadar veya sen diyor senden öncekilerin veya senin hocanın, senin üstadının, senin şeyhinin görüşünü terk edip bu adamın görüşüne mi uyuyacaksın? diye ona telkinde bulunur. O yüzden... Bence birine bir hadis getirirken veya bir ayet getirirken bir delil getirirken onun bağlı bulunduğu mezhebin görüşünü de mutlaka biliniz, öğreniniz. Ve onu yaptığı hatada kendi mezhebiyle, kendi mezhebiyle hata yaptığını ona hatırlatınız. Yani mesela diyelim ki bir konuda hata yapıyorsa ona deyiniz ki de sizin mezhebinizde bu böyle midir? Hanefi ise deyiniz ki İmam Ebu Hanife diyor ki nereden aldığımı bilmeden görüşümle amel etmek kimseye helal değildir diyor. Sen bu konuda İmam Ebu Hanife'nin delilini veya kıyasının ne olduğunu biliyor musun deyiniz. Bu anlamda onu araştırmaya teşvik ediniz. Eğer biliyorsa eğer biliyorsa veya bunu öğrenirse o zaman gerçekten bu konuda İmam Ebu Hanife Eğer İmam-ı Buhari'ye annolmuşsa o halde İmam-ı Buhari Hanife'nin Hanife feiz ise sahih-i hadis ise mezheb sözünü naklediniz. Ve Hanefi olan birisine isim ve sıfat konularında İmam-ı Buhari'nin isabetli görüşlerini naklediniz ve deyiniz ki sen fıkıhta İmam-ı Buhari'ye uyuyorsun niçin peki itikatta ona uymuyorsun? İmam-ı Buhari diyor ki Allah yerde midir gökte midir? Bilmiyorum diyen kimse kafirdir. Sen ise diyorsun ki Allah gökte değildir. Bu konuda sen İmam Ebu Hanife'yi bu görüşünden ötürü mü itikatta terk ettin? Halbuki İmam Ebu Hanife'nin söylediği bu söz Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın şu sözüyle örtüşüyor veya şu ayetle örtüşüyor. Taha suresi 5. ayette Errahmanu Ar alal arşi istavâ. Ya da Mülk suresinde E'menetum men fis semâi en yakhsifa bikumul ard? gökte olanı sizi yere batırmayacağından emin mi oldunuz? Ya da Zeynep binti Cahşın diğer Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın eşlerine karşı bazen övünürdü. Biliyorsunuz Ahzab 37. ayetle o evlendirilmişti Allah Resulü Aleyhisselatü Bazen diğer eşlerine karşı övünerek derdi ki Zavvecekum ehlikum ve zavveceni Allahu Teala min favki seb'a semavad Sizi eşleriniz evlendirdi. Beni ise yedi kat göğün üzerinden Allah evlendirdi derdi. Dolayısıyla bunlar hepsi delildir ve bununla ilgili oldukça fazla deliller vardır. Bu anlamda kişilerinin, kişilerin maalesef dedik ya sosyal ve psikolojik etkisi vardır taklidin. Dolayısıyla bağlı bulundukları mezhep imamları gerçekte bizim Rabbani alimlerimizdir. O halde... Onlardan yüz çevirmeye değil, daha doğrusu onları doğru anlamaya davet etmek gerekir. Bununla beraber mezhepler doğru anlaşılmazsa aslında insanları birbirinden ayıran e, sebepler olurlar. Bugün 72 fırka niçin oluşmuştur arkadaşlar? Yani bu ümmetten e, bunları aslında farklı farklı fırkalar kılan şey, Kur'an ve sünneti anlama noktasındadır. Elbette ki Kur'an ve sünneti anlama noktasında düzgün anlamaya anlamayan bir kimse yani e, 73'ün dışında kalan yani 72 fırkadan biri olacak. Yani ateşe giden fırkalardan birisi olacak. Dolayısıyla mezhepleri de doğru anlamayanlar mezhepleri bir birleştirici unsur olarak değil bir tafrika sebebi olarak görürler. Ne için? En başta sizi ondan ayıran şey siz nasıl kendinize hakem kabul edersiniz? Fe in teneza'tum fi şey'in ferudduhu ila Allah ve'r-Rasul in kuntum tu'minun billahi ve'l-yawm'l-ahir. Bir konuda anlaşmazlığa düştüğünüz zaman onu Allah ve Rasulüne götürün. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız bu daha hayırlıdır ve sonuç itibariyle daha güzeldir diyor Nisa suresi 59. ayette. Siz Kur'an ve sünneti delil alırsınız, o ise falan ve filanı delil alır, mezhebini delil alır, mezhebini öne sürer ve der ki işte benim mezhebim benim delilimdir. Dolayısıyla bu bir ayrılık sebebi olur. İşte mezhebin bizzat, bizzatihi kurumsal varlığı, Problem değildir. Ancak o mezhebi doğru anlamamak gerçekten bir ayrılık sebebi olur. Ve tarihte bunlar yaşanmıştır. Şu an e, elimi kitaplara atarsam bu delilleri e, ben bu konuyu hazırlarken bunlar da aslında önüme geldi. Mesela bazı fıkıh kitaplarında düşünebiliyor musunuz? Bazı fıkıh kitaplarında şunlar bile yer almıştır arkadaşlar. Ne diyeceksiniz? Mesela İşte şafiler dediler ki hanefilere kız verilmez veya e, hanefiler dediler şafilere verilmez. Veyahut diyor ki işte diyor e, herhangi bir davar diyor mesela öldüğünde diyor öldüğünde ne yapılır diyor. A işte şu yapılır B şu yapılır C şu yapılır şıklardan bir tanesi şu şafilere verilir. Ne yapacaksınız? Yani leş hükmünde gördükleri şeyleri şafilere verilir diye adam, böylelikle adam ortaya fıkıh koyuyor. Ve hatta öyle cahilleri var ki neredeyse ehli kıbleden görmeyecek kadar aşırı gidenler olmuştur. Dolayısıyla İmam-ı Şafi Rahimahullah'ın, İmam-ı Şafi Rahimahullah'ın, biliyorsunuz Ahmet-i İbn Hanbel onun talebesi, hepsi birbirlerinin talebeleriler ve birbirlerinden din almışlardır. Ve birbirlerine gerçekten hürmette de kusur etmemişlerdir. Ve dolayısıyla inşallah önümüzdeki derste gelecek İmam-ı Şafii Ahmet İbni Hanbel'e diyor ki Ya Ahmet siz ricali benden iyi bilirsiniz. Yani hadisleri benden iyi bilirsiniz. Sahih bir hadis bulduğunuzda onu bana söyleyiniz. Şam'da, Yemen'de veya veyahut Basra'da nerede olursa olsun gidip onu alayım. Bu ne demektir? Yani onların ve taamenu alel birr ve hadis konusunda, sünnet konusunda, hakka ulaşma konusundaki gayretlerini görüyorsunuz. Gerçekte İmam Ebu Hanife'nin de kendine çağıran herhangi bir sözünü bulamazsınız. Biz Kur'an'ı nasıl düzgün anlayamadıysak veya sünneti nasıl doğru anlayamadıysak, maalesef mezhep imamlarımızı da doğru anlayamadık. Bu sebeple bu doğru anlamamakta yeri geldi. Ee, kiminde taassubu, kiminde kör taklidi, kiminde de başkalarından yüz çevirmeyi ortaya çıkardı. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Seste bir sorun yok değil mi arkadaşlar? Evet, fıkıh konularda ihtilaf muteberse herkesin delili varsa sorun, evet varmış. Musa öyle bir hatırlaması hatırlatması var. Doğrudur bu bizim menhecimizdir arkadaşlar. Biz yani şöyle de diyebiliriz. Mesela e, diyelim ki bir bir mukallit, bir mukallit. Diyelim ki tabi olduğu mezhebinde mesela mezhebi bu konuda yanılmış. Bu bu konuda yanılmış, herhangi bir konuda yanılmış. Buna rağmen Bu kişi ona uyuyorsa dersin başında dedik ki itikadi bir meseleyse bu kişi mazur görülmez ancak fıkhi meselelerde mazur görülür dedik eğer hatırlarsanız. Yani o kişi günahkar olmaz istediği kadar mutaassıp olsun. Ancak hevadan bir şey çıkartmış olmasın yani tek korkulan şey hevaya uymamasıdır. Yani mezhebine iftira ediyor olmamasıdır. Mesela i̇mam Şafii Rahimahullah, biliyorsunuz cumhurla ihtilaf haline düşmüştür. Mesela Besmele'yi e, cehri kılınan namazlarda Besmele'yi aşikar getirilmesi gerektiğini söylüyor. Çünkü ayet olduğunu söylüyor. Ancak racih olan görüşe göre i̇mam Şafii Rahimahullah'ın burada yanıldığıdır. Veyahut İmam-ı Hanife sürekli olarak bugün Hanefi mezhebinde biliyorsunuz kunut okumak, Vaciptir. Ee, Şafii mezhebinde de sabah namazında bunu yapmak vaciptir. Ancak bunlar doğrusu yanılmışlardır. Ancak buna rağmen bunu yapan bir kimse, bunu yapan bir kimse günahkar addedilmez. Niçin? Çünkü o bir müştehidin görüşüne tabi olmuştur. Yani o müştehidinden bunu anlam anlamıştır. Ve bugüne kadar gördüğü geleneği budur. Der ki bizim mezhebimizde böyle. Herkes sizin gibi anlamıyor herkes sizin gibi inanmıyor ancak bizim bu konularda kendisini adam şunu anlayamıyor yani şafii olduğum halde ben nasıl olur şafiinin görüşünün dışına çıkarım. Siz onu sünnete çağırıyorsunuz sünnetin her şeyin üstünde olduğunu söylüyorsunuz kendisine ancak bu konuyu anlama konusunda gerçekten ilmi bir usule ihtiyaç var ilim talebesi olmaya ihtiyaç var bunları biz ısrarla anlatmaya devam edeceğiz. Ancak yine az önce söylediğimiz gibi birisi ısrarla, ısrarla itikadi olmayan bir konuda itikadi olmayan bir konuda ısrarla kendi mezhebini hata bile etse o hatada da o mezhebin iştihadiyle bu kişi amel etse biz ondan yüz çevirmeyiz. Biz ondan efendim eee sırtımızı dönmeyiz. O kişiyi e, dalalet ehlinden görmeyiz. Ancak ne deriz? E, i̇steriz ki o kimse e, Kur'an ve sünneti ashabın anladığı gibi anlasın. Aslında mezhepler de Kur'an ve sünneti anlama konusunda ortaya bir gayret koyduklarını anlamış olsun ki hakka yönelmiş olsun. Dolayısıyla bunun böyle bilinmesi gerekir ve bunun dışında kalan muteber ihtilaf dediğimiz konularda muteber ihtilaf dediğimiz konularda delili olan konulardır. İki tarafın delili varsa bunların içerisinde siz delillerine bakarsınız. Dediğim gibi isimlere veya bu bu delilleri kimlerin savunduğuna bakmazsınız. Neye bakarsınız? Delile bakarsınız. Delil kimden gelmişse gelmiş olursa olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi dediği gibi bana hakkı getiren en azılı düşmanım da olsa kabul ederim. Bana batılı getiren en pardon bana batılı getiren en yakın dostum da olsa reddederim. Dolayısıyla bizim anlayışımız bu olmalıdır. Hak kimden gelirse gelsin. Yani hak geldiğinde Amerikalıdan gelmiş, Britanyalıdan gelmiş, Fransızdan gelmiş, başka bilmem kim Yahudi'den gelmiş. Önemli olan hakkın kayım olmasıdır ve gelmesidir. Bize hakkı hatırlatacak kim olursa olsun alır rasv ayn yani baş ve göz üstüne deriz. Ama bize batılı getiren veya hut hata eden en yakın dostumuz da olsa, en çok sevdiğimiz üstadımız da olsa, efendime söyleyeyim kim olursa olsun biz onu red ederiz. Çünkü Allah Subhanahu ve Taala'nın hatırı herkesin üzerindedir. Bunu bu şekilde bilmek ve bu şekilde inanmak gerekmekte. Yoksa onun dışında gerçekten taassup ortaya çıkar. Bizim taassuba karşı ve taassup şeytanına karşı bir mücadele vermemiz gerekir. Bizim insanları işin kaynağına götürmemiz, Kur'an ve sünnete götürmemiz gerekir. Dolayısıyla ashabın fehmi dediğimiz Veya selef'in fehmi dediğimiz işte İmam Ebu Hanife ve diğer mezhep imamları da selef'in kendilerindendir. E, ashab, tabiin ve atba'u't-tabiin dediğimiz kimselerdir. Dolayısıyla onların isimleri ile onların isimleri ile bizzat isimlerini kullanarak eee muhataplarımıza bağlı bulundukları bu imamları iyi anlamalarını sağlamak gerekmektedir. Evet. Bizim söyleyeceğimiz bunlar. Sorusu olan varsa yazsın. Sorusu olan yoksa zaten Ebu Musa Boşan'ın demin Musa abi tam uygun bir ders koydu gerçekten. Allah razı olsun. O da orada bir çalışma yapmıştı. Yalnız Allah alem benim fazlan naklim var bunlarla ilgili. Ben çünkü bir araştırma yapmıştım. Hepsini toplamıştım. Allah razı olsun bir kez daha dinlemekte fayda görüyoruz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.